Evet arkadaşlar şimdi genelleme en çok öğrencilerin zorlandığı kavramlardan bir tanesi. Neden bilmiyoruz ama zorlanıyorlar. Yani aslında çok kolay bir kavram. Ama genellemenin 3 tane versiyonu var. Uyarıcı genellemesi var ki biz uyarıcı genellemesini konuştuk klasik koşullanmada. Öğrenmenin genellenmesinden bahsediyor olacağız. Aynı zamanda tepki genellemesi. Şimdi aradaki farkları kıyaslayarak konuşmamız çok önemli. Lütfen yazdığım her şeye çok dikkat edin. Şimdi bakın. Uyarıcı genellemesini nerede konuştuk? Klasik koşullanma. Peki klasik koşullanmada arkadaşlar ödül var mıydı? Hayır ödülden bahsetmedik. Nasıl tanımlamıştık? Uyarıcı genellemesini dedik ki benzer uyarıcılara aynı tepkiyi vermektir. Aynı zamanda duyusaldır Aynı zamanda duyuşsaldır. Yani uyarıcı genellemesinden bahsediyorsa sorularda duyguların ön planda olması gerekir. Arkadaşlar bahsettiği şey şu. Benzer uyarıcılara aynı tepkiyi vermek derken şunu kastediyoruz. Mesela biz ne demiştik hatırlarsanız örneği hatırlayın. Dedim ki eğer bizim köpek... Zile tepki veriyorsa, zile benzeyen başka uyarıcılara da tepki vermek ne olacaktır? İşte bu uyarıcı genellemesi olacaktır. Yani kapı zili çaldığında da ne yapıyor? Hayvan zil zannedip tepki veriyor. O zaman benzer uyarıcılara aynı tepkiyi vermektir. Ee, ödül cezadan bahsettim mi? Hayır. Ya da psikomotor bir davranıştan bahsettim mi? Hayır. Arkadaşlar lütfen Allah aşkına buna dikkat edin. Yani uyarıcı genellemesi dediğimizde işin içinde ödül yoktur, işin içinde ceza yoktur ya da işin içinde psikomotor bir davranış yoktur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik öğrenmenin genellenmesine. Öğrenmenin genellenmesi genellikle edimsel koşullanmadır. Neye benzer? Turndike'daki, Turndike'ın tepki benzerliği kavramını andırır. O zaman da söylemiştim zaten size. Arkadaşlar, aynı zamanda öğrenmenin genellenmesinde ödül aranmamalıdır. Bakın bu bir bizim için ayrım noktası. Ödül aranmamalıdır. Ne aranmalıdır? Arkadaşlar, öğrenmenin gene, genellenmesi yapılan bir davranışın, Benzer durumlarda, benzer durumlarda tekrar yapılmasıdır. Tekrar yapılmasıdır. Şimdi bakın nasıl bir örnek yapalım. Benim kız kardeşim var. Canım, ciğerim. Çok severim. Betül kendisi. Şimdi bir gün biz kapıda kaldık. Benim kız kardeşim de eli uzun aldı. Abla dedi ya, çilingir gerek yok dedi. Bu şey var ya dedi, kredi kartı var ya onlarla açarım ben kapıyı dedi. Yok kızım açamazsın, açarsın falan. Baktım Betül kapıyı açtı. Ben şok tabii yani. Diyorum, sen ne yapıyorsun ya? Sen ne ayak Betül falan? Şimdi bak, kredi kartıyla kapıyı açtı. Sokak kapısını açtı. Bir gün hakikaten bizim teras var. E, terastan böyle rüzgar falan herhalde şey oldu. Ceyran derler ya. Ceyran oldu ve kapı çarptı ve kapı açılmadı yani bir daha kapandıktan sonra biz böyle Betül gelir misin falan Betül elinde kredi kartı Betül o kapıyı da açtı arkadaşlar Betül'ün yaptığı bu davranış nedir yani sokak kapısında işe yaradığında başka bir kapıyı da kredi ile açmak ne olacaktır öğrenmenin genellenmesidir Allah aşkına size burada dedim mi işte ödül vardır şudur budur öyle bir şeyden bahsetmedik yapılan bir davranışın benzer durumlarda ne yapılmasıdır tekrarlanmasıdır buna dikkat etmeniz gerekiyor geldim tepki genellemesine arkadaşlar ...tepki genellemesi sadece edimsel koşullanmada vardır. <gülüyor> Ve şöyle bir tanım yapıyoruz. Bir davranışın arkasında, ...bir davranışın arkasından... ...ödül geldiğinde... ...bir davranışın arkasından ödül geldiğinde aynı ödülü alabilmek için bak aynı ödülü alabilmek için kişinin benzer tepkilerde bulunmasıdır. Kişinin benzer tepkilerde bulunmasıdır. Arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka soruda ödül aranmalı. Soruda ödül aranmalıdır. Yani somut, aferin gibi, övgü gibi, alkış gibi, para gibi mutlaka somut bir ödülden bahsetmesi gerekiyor. Mantık şudur. Yani uyarıcı genellemesinin tam tersi olarak diyoruz ki arkadaşlar bir davranış yapıldıktan sonra arkasından bir ödül geliyorsa eğer aynı ödülü alabilmek için Organizmanın benzer tepkilerde ne yapmasıdır? Bulunmasıdır. Bunu düşünmek gerekiyor. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Şu ikisinden farklı olarak arkadaşlar tepki genellemesi aslında bir nevi ödül beklentisidir. Yani kişi ödül alabilmek için ne yapar? Benzer tepkilerde bulunur. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir tane öğrenci matematik dersindeyken sayıları saydı dedi ki öğretmenim sayıları sayabilir miyim matematik dersinde sayıları saydı öğretmen çocuğa aferin dedi şimdi bak çocuk aferini aldı tamam mı çocuk aferini aldıktan sonra geldi tarih dersine bu sefer bu sefer tarih dersinde diyor ki öğretmenim padişahları sayayım mı arkadaşlar çocuğun yaptığı bu durum ne olacaktır Tepki genellemesidir. Neden bunu yapmak istiyor? Çünkü aferin alabilmek için. Atıyorum işte coğrafya dersinde diyor ki öğretmenin bölgeleri sayabilir miyim? Mesela ya da işte Ankara'nın mimari eserlerini sayabilir miyim? Bunlar da ne olacaktır? Arkadaşlar tepki genellemesi. Lütfen unutmayın aradaki fark şu tepki genellemesinde kişi ödül beklentisiyle benzer tepkiler yapar. Şimdi şöyle bir toparlayalım. <gülüyor> Aa, uyarıcı genellemesi ne diyeceğiz klasik koşullanmada olur duyusaldır ödül yoktur benzer uyarıcılara aynı tepkiyi vermektir e geldim buraya öğrenmenin gelenlenmesi yapılan bir davranışın benzer durumlara aktarılması ödülden bahsettim mi? Hayır ödülden bahsetmedim lütfen unutmayın. Tepki genellemesinde dedim ki edimsel koşullanmada vardır. Aynı zamanda bir davranışın arkasından ödül geldiğinde aynı ödülü yap, almak için benzer tepkilerde bulunmaktan bahsettik. <gülüyor> Şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, bir tane çocuk yani bir, işte nerede çalışsın bir ustanın yanında çalışıyor. Bir sabah geldiğinde çocuk çay demliyor tamam mı? Usta geliyor diyor ki. Diyor aferin sana diyor ne kadar güzel çay demlemişsin eline sağlık falan. Çocuğu böyle bir övüyor. Çocuk ertesi gün yine çay demliyor hatta yerleri falan süpürüyor. Neden yapıyor bunu? Ödül almak için. Aslında aynı ödülü alabilmek için. Biz şunu yapmıyor muyuz? Mesela sabah diyelim ki bir gün kahvaltı hazırladın. Annen diyor ki ay benim güzel kızım ne güzel de kahvaltı hazırlarmış. Ertesi gün. Bulaşığa giriyorsun, çamaşıra giriyorsun, halıları yıkıyorsun falan. Yani dolayısıyla bunların hepsini olacaktır? Tepki genellemesi olacaktır. Annelerimiz bu yöntemi bilseydi, ha yani bizi gerçekten baya çalıştırırlardı diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, buraya kadarki kısım eğer net ise, geldim buraya. Bazı alıştırmalar yapacağız sizinle şimdi. Bak, ilk örnek şu. Eve geç gittiği için, annesinin azarlamasından... Acınası bir tavır takınarak kurtulan 8 yaşındaki Alper'in okula geç gittiğinde de öğretmenine acınası bir tavır takınması. Şimdi bu hangisine girer? Şöyle bir düşünün bakalım. Bu hangisine girer? Bak eve geç gittiği için annesine acınası bir tavır takınıyor. Öğretmenine de bir hata yaptığında acınası bir tavır takınarak kurtulacağını düşünüyor. Hangisine girer? Nine. Uçacağım şimdi burada. Beni tutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar. E, bu nedir? Edimsel koşul, şey duysal mıdır? Psikomotor mudur? Psikomotor bir durum. O yüzden uyarıcı genellemesi olamaz. Peki ödülden bahsettik mi biz burada? Ödülden de bahsetmiyoruz. E, o zaman tepki genellemesi de olamaz. Ne olacaktır? Öğrenmenin genellenmesi. Yapılan bir davranışın. Başka bir duruma ne yapılması, aktarılması diyoruz. Bak diyor ki burada annesine yardım ettiği için babasından övgü alan Ali'nin ertesi gün annesine yine yardım etmesi. Tepki genellemesi. Neden? Ödülü olduğu için. Peki burada ne demiş? Sinemada izlediği filmdeki kırmızı spor arabadan çok hoşlanan, bak hoşlanmak. Bu duysal bir durumdur. Buradan biz size ipucu olması gerekir. Çok hoşlanan Bahar'ın aynı arabanın farklı renklerinden de hoşlanması ne olacaktır? Uyarıcı genellemesi olacaktır. İçine kapanık bir öğrencinin öğretmenin ısrarı üzerine bir soruya verdiği cevap beğenilince, bakın beğenilince her derste sorulan sorulara cevap vermeye başlaması, Beğenmek ne olacaktır? Ödül yani tepki genellemesi. Başının ağrıdığını söyleyerek işten erken ayrılan birinin zorda kaldığı her durumda başının ağrıdığını söylemesi. Burada ödül yok, Duyusal bir durum da yok. Ne olacaktır? Öğrenmenin genellenmesi. Notaları <gülüyor> eksiksiz okuduğu için öğretmeninden aferin alan Zeynep'in bak aferin alan Zeynep'in Türkçe dersinde de alfabeyi okumak istemesi tepki genelimiz. Arkadaşlar lütfen bunları unutmayın. Mesela bir örnek daha yapalım. Ah KPSS'de çıkmış bir soruydu bu dedi ki bir tane sinema film eleştirmeni bir filmle alakalı eleştiri yazısı ortaya koyuyor. Bu yazı herkes tarafından çok beğeniliyor. E, dolayısıyla beğenildikten sonra da ne yapıyor? Her konuda artık fikir belirtmeye başlıyor. Acaba bu hangisine girer? Uyarıcı genellemesi mi? Öğrenmenin genellenmesi mi? Yoksa tepki genellemesi mi? Tepki genellemesi. Çünkü neden? Ödül var. Benzer bir ödülü, şey aynı ödülü alabilmek için benzer tepkiler ortaya koyuyor. Arkadaşlar e, şöyle düşünün. İnsanların ya içinde ödül olan her mekanizma aslında tepki genellemesini ifade eder. Ama diğerlerinde böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi e, devam edelim. E, şurayı sileceğim yalnız. Genellemeyi bitirdik. Birkaç bir şey daha anlatalım. kaç olduk biz şey olarak ilkelerde uyarıcı genellemiz 4'tü bu 5 olacak değil mi 5 arkadaşlar ayırt etme ayırt etme 6 ayırt eden uyarıcı Arkadaşlar ayırt etmeyi anlatırken şunu lütfen tekrar bir göstereyim size de biz faremizi sildik. Şurada bir pedal vardı. Burada bir lamba var. Burada yiyecek var. Yani pekiştireçler var. Burada da elektrik şoku var. <gülüyor> elektrik şokunun anlamını sonra söyleyeceğim. Ama şimdi bakın lambanın burada bir anlamı var. Bu lambanın. Açık olduğu anlamına geliyor. Bu da lambanın kapalı olduğu anlamına geliyor. Şimdi bakın Skinner yaptığı deneyde ilk önce yani deneyin birinci aşamasında. Lamba açıkken de lamba kapalı iken de fare pedala bastığında arkasından yiyecek veriyor. Fare burada henüz bir ayırt etme yaptı mı? Yapmadı. Ama deneyin ikinci aşamasında şöyle yapıyor. Fare lamba açıkken pedala bastığında arkasından yiyecek veriyor. Ancak lamba kapalıyken fare pedala bassa bile arkasından yiyecek vermiyor. Peki sorum şu. Bir zaman sonra fare ne yapar? Fare ne yapar? Sadece lamba açıkken pedala basar. Lamba kapalı iken pedalı basmaz. Arkadaşlar işte bu durum ayırt etmedir. Biz e, genellemede ne yapıyoruz? Benzer tepkiler ortaya koyuyoruz. Ama ayırt etmede iki tane durumu birbirinden ayırmak durumundayız. Şöyle düşünün: Baba'nın suratı gülüyorken, babanın suratı gülüyorken izin iste. Ama babanın suratı gülmüyorsa izin isteme. Bak burada ne var? Ayırt etme var değil mi? Her öğretmene aynı şekilde mi davranıyoruz? Mesela atıyorum bir tane öğretmenden çok korkuyorken öbürüne karşı çok daha iyi davranabiliyorsun. Burada da ne vardır? Ayırt etme vardır. Ama size şunu söyleyeyim. Ayırt etme arkadaşlar sınavda soru olarak çok nadir gelir. Onun yerine bence çok daha önemli olan ayırt eden uyarıcı diye bir kavramdan bahsetmek gerekiyor. Ayırt eden uyarıcı. Arkadaşlar yazdıklarıma çok dikkat edin. Ayırt eden uyarıcı her zaman her zaman tepkiden önce gelir. Tepkiden önce gelir ve tepkiyi kontrol eder. Tepkiyi kontrol Eder. Aynı zamanda arkadaşlar formül şudur ayırt eden uyarıcı tepki ve pekiştireç şunları yazayım bu aklınızda kalsın bakın bu ayırt eden uyarıcı bu ayırt edici edim bu da pekiştireç ya da ödül. Arkadaşlar o zaman soruları çözerken ayırt eden uyarıcıyı nerede arayacaksınız? Sorunun en başında aramanız gerekiyor. Yani ilk uyarıcıyı bulmanız gerekiyor. Şimdi dikkat edin buraya. Arkadaşlar dedim ki fare lamba açıkken pedala bastığında arkasından yiyecek geliyor ise ancak lamba kapalı olduğunda pedala bastığında Yiyecek gelmiyorsa bakın burada ayırt eden uyarıcı kimdir? Ayırt eden uyarıcı ne olacaktır? Lamba. Lamba açık, ne diyor? Lamba açık. Pedala bas yiyeceği. Ye. Ha lamba kapalı. Pedala basma çünkü yiyecek gelmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ayırt eden uyarıcı nedir? Lambadır. Peki ayırt eden ed, ayırt edici edim nedir? Pedala basmaktır. Peki ödül kimdir? Yiyecektir. Şimdi diyorum ki babanın suratı gülüyorken izin iste, gülmüyorsa isteme. Arkadaşlar burada ayırt eden uyarıcı kimdir? Surat ya da yüz ifadesi. Şöyle düşünün. Ben yolda gidiyorum tamam mı? Araba ile gidiyorum. Önüme bir tümsek çıktı. Hızımı yavaşlattım. Yola huzurla devam ettim. Arkadaşlar burada benim için ayırt eden uyarıcı nedir? Tümsektir. Yani tümseyi gördüm. Hızımı yavaşlattım. Ayırt edici edim. Yola güvenle devam ettim. E başka bir örnek düşünün. Mesela e, evinizde balkon var tamam mı? Sen hep balkonda sigara içiyorsun. İş yerine geldin. iş yerinde de balkon var ve iş yerinde balkonu gördüğünde sigara yakasın geliyor. Bu nedir? Ya burada ayırt eden uyarıcı kimdir balkondur değil mi balkon senin davranışını ne yaptı kontrol etmiş oldu. Mesela bazı arkadaşlarımız vardır bizim böyle hani onu görünce kahve içesin gelir çay içesin gelir bazı insanlar öyledir ya hani ay vallahi sen geldin bir kahve içelim falan işte bunlar burada da o kişi o arkadaşın ne olacaktır ayırt eden uyarıcı olacaktır. Arkadaşlar son bir örnek daha yapalım. <gülüyor> şimdi çok fazla biz seyahat ediyoruz şöyle düşünün artık ezberledik uçağa bindiğinde anons yapılır insanlar kemerlerini bağlar işte yok e, penceresini güneşliğini açar falan filan şimdi uçaktaki anonsu duyduğunuzda kemerinizi bağladığınızda yola huzurla devam ettiğinizde acaba böyle bir örnekte ayırt eden uyarıcı nedir uçaktaki anonsudur dolayısıyla anons bizim ayırt eden uyarıcımız olacaktır böylece işin yani büyük kısmını demeyelim ama yani büyük ölçüde bir şeyleri tamamladık. Daha konuşacağımız çok fazla şey var. O yüzden tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.